Semyon'un yanındaysa evin ikinci oğlu Stepan oturuyordu. Güzel sarışın başını yumruklarına dayayarak oturan Stepan'ın fazla bir şey yediği yoktu. İsle kaplı tabana dik dik bakarken derin düşüncelere dalmıştı. Stepan'ın karısı Maria'nın sofraya koyduğu lahana çorbasını sessizce içip bitirdiler. Çorba bitince Maxim Jürkin, ''Götür.'' dedi. Maria boştası masadan aldı, ocak uzakta olmadığı halde oraya kadar götüremedi.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 Stepan, kırlangıçlar ırmağın üzerinde uçmaya başlayınca dediğin orada oturmasını sürdürdü. Güneş doğup gökte ay iyice donuklaşınca oturduğu yerden kalktı, elini yüzünü yıkadı, doğuya dönüp duasını okudu, sonra hızlı, kararlı adımlarla geçit yerine doğru yürüdü. Derin geçitten geçip karşı yakaya ulaşınca B konağına yöneldi. 2.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 ''Tanrı bunun cezasını verir Stepushka. Bedelini ödemeden kurtulamazsın. Tövbe bile edemeden alır canını. Trofim dayının asker karısıyla yaşamasının sonucunu unutmadın değil mi? Tanrım kimselere çektirmesin. Sen ne dırdır edip duruyorsun?'' Stefan böyle diyerek ileri doğru iki adım attı. Maria ellerini uzatıp ona sarıldı. ''Ben senin karınım Stepushka. Beni yüzüstü bırakıp gidemezsin.'' Maria kendi kendine söylenerek ağlamaya başladı. ''Yiğidim benim.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 Ardından Semyon'a da imzalattılar. Beliki salak salak gülümsüyordu. Öğle üzeri Semyon hanımefendinin konağına gitti. Bayan Strakova ağaçlarının kesildiğini biliyordu. Semyon hanımefendinin karşısına çıkarılınca selam vermeksizin, yaşamın zorluklarından, Polonyalı'nın kavgacılığından, topu topu üç ağaç kestiğinden filan dem vurmaya başladı. Hanımefendi zıvanadan çıkmıştı. ''Hangi cesaretle başkasının ormanından ağaç kesersin?'' diye bağırdı.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 Sokak kapısının birkaç adım ilerisinde ağaç yongalarının talaşların üzerinde Maria oturmaktaydı. Ayaklarının altında toplamış, dalgın gözlerini önüne dikmişti. Güçsüz kolları ileri uzatılıydı. Karısını bu durumda görünce, Stepan'ın karma karışık, içkiden uyuşmuş beyninde bir düşünce parladı. Çılgın gibi sevdiği, yüzü ölü uçukluğundaki bu umarsız kadınla uzaklara, çok uzaklara mı kaçsaydı? Bu yerlerden,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 Ama her seferinde elinden aldıklarını geri verirlerdi. Verdikleri hiç daha az değildi. Son